Şeriat nedir? Hırsızlık yapanın şeriata göre cezası nedir? Açıklar mısınız? Şeriat Cenab-ı Hak'ın Müslümanlar için belirlediği yaşama tarzıdır. Hırsızlık yapan insanlar eğer yakalanırlar, yani şey yaparsa, o malı çalınan kişi şikayet etmesi lazım. Malı çalınan kişi şikayet eder. Ede şartlarına göre ispatlanırsa eli kesilir. Ama o kişi gelir kendiliğinden teslim olur, durumu itiraf ederse ki ayet-i kerimede o da vardır, Eli kesilmez. Resulullah'ın da bildirdiği bir şey vardır. 100 lira çaldıysa o 100 lirayı üzerine bir de 100 lira daha verir ve kurtulur. Ama karşı taraf hiçbir şey istemeyebilir, affedebilirdi. Can, o açlıktan, o, şimdi zaruri hallerden dolayı mecbur kalmışsa o zaman e, şeydir. E, Resulullah'ın bir hadis-i şerifi vardır, şüphelerle hadleri düşürün diye. O zaruretler, yasakları biliyorsunuz kaldırır bazı konularda. Ama o ispatlanması lazım.